Başladık işte. Başladık. Selam gençler. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Ben kurabiyecan varım. Kurabiyecan varım. Öyle mi konuşuyor? Hayır da böyle konuşsa anlardık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kurabiyecan <gülüyor> konuşuyor mu ki? Konuşuyor tabii. Ben <gülüyor> ben yapmıyorum hocam. Ben sadece şey kısm hatırlıyorum. Kurabiyeleri ağzına <gülüyor> sokup dışarı <Yiyemeden>. dışarı fışkattığı <gülüyor> ve yazık ettiği an hatırlıyorum. Hayır <gülüyor> yine yazık etti. <gülüyor> Kuki izlemiyor tabi de Kurabiye diye bağırıyordu. Kuki. Ben Türkçe seviyordum. Bir boktan şey, yağmurlu günde. Evet bir boktan yağmurlu günde e, balkon yerine yine koltuktan. Koltuk keyfiyle. Evet <gülüyor> e, sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. E, bu arada sesimiz geliyor mu? Geliyor geliyor. E, bu Susam Sokağı'nın Türk versiyonu da yok muydu zaten? Yani şey. Bilmiyorum. Türkçesini... Türkçesi vardı. Ay, şey, Amerikan versiyonunun Türkçe dublacısı vardı. Evet. Bir de böyle çakmak Türk versiyonu yok muydu onu TRT'de? Hmm, bilmiyorum. ihtimalle o yaşlardayken ikisini de ayırt edemiyor olabilirim. Ya ben sanki çakma Türk Türk versiyonu vardı gibi hatırlıyorum. Çünkü ben Türkçeyi Samsung Kai'yla öğrendim ki. <gülüyor> ya ben de ayırt edemiyor olabilirim belli de, falan öyle şey. <gülüyor> Senin Türkçenden daha düzgün benim Türkçem. <gülüyor> Hadi be. Nasıl hadi be? imla hatası ben mi yapıyorum? Aman. İşte Geçen kedi, kedi gördü. Ne yazmış bakayım? Kendim mi yazacaksın? Kedi mi yazmışsınız? Bir şey yazmışsınız? Vandam'ın haberini mi? Olabilir. <gülüyor> Oğlum 3 tane klavye kullanıyorum. Ben, beni ilgilendirmez abi 3 tane klavye kullanma. Allah Allah. İşte o yüzden... 3 e, tane işte. kullanıyorsun. Bir tanesini düzgün kullan. 3 tanesini de ezbere kullanınca olmuyor. karışıyor bazen. Eee... <gülüyor> Evet, karanlık bir günden hepinize merhaba. Merhaba. Yağlıyor, yağıyor, yağıyor. Neyse, yağmasın iyi de. Evet, barajlar dolmuş mudur sanki? Yok lan, daha %20'de mi neymiş barajlar? Hadi ya. Yani evet. bu kadar yağdı, bir boku dayanamadı yaramadı yani. <gülüyor> Yazın şey gezeceğiz, böyle kafamıza peruk takacağız. Orta çağ arabasındaki gibi. Niye? İşte kokacağız, ya yani kokmamak için. Peruk takacağız. Anasıl ve koku sıkacağız her yerimize. Yıkanamayacağız çünkü. Hmm. Onlar az yıkanıyorlarmış, o yüzden saçlarını perukla kapatıyorlarmış. Evet gereksiz bu, bir şeydi. Evet, bu anekdottan sonra gereksiz anekdottan sonra nasılsın saygıncım? Görüşmeli. Bayağıdır balkon keyfi yapmıyoruz. Balkon keyfi yapmıyoruz da görüşüyoruz ha. <gülüyor> Onun yanında gık bakışı yapıyorduk. Ee, i̇şsizlik nasıl gidiyor? İşsizlik değil bekarlık deriz Bekarlık. Bekarlık fena değil ya. Yani bekarlık. Daha bir anlamadım da şu anda. Ya f Alışınca kötü oluyor ya. Tabi bok anlamadım. Biraz daha bir şey iyice anlayabilmek için iş bakmıyorum şu an. <gülüyor> yani işte alışınca kötü. Alışınca mı kötüsün? Evet. Yok be ben 6 Çünkü ay işsiz kaldım. alışıyorsun rahatlıyorsun tamam mı? Ondan sonra... <gülüyor> yok aman diyemezsin işte öyle. İşte senin para ar ar arkadan <gülüyor> arkadan dürtükleyen faktörler Bizim var. Dürtük dürtükleyen faktörler var yoksa faktoring yani. <gülüyor> Dürtük faktoring. O yüzden para lazım abi yapacak bir şey yok. Ama şey, evet. benim en çok sevmediğim bir şey, işte şimdi tekrardan bir iş görüşmesine falan gidiyorsun ya. Ha. Ya bu iş görüşmesini hiç sevmiyorum. Çünkü böyle gidiyorsun, böyle karşında bir tip var, şey yani direkt ön yargılı tamam mı? Ya. Hani e ön dibinde böyle yani. Orası Ve öyle. Hani o, o herifi atlatamadığın zaman, halbuki mesela yapabileceğin bir şey oldu halde. O herifi böyle, ya o herifi iyi oynayamazsan, ondan sonrasını göremiyorsun ya. Orası, yani. o, o konuda haklısın. Hani iş Ama sen hiç benle... iş iş alan, işveren oldun mu? Hiç o görüşmeleri sen... Ya öbür i̇şveren olmadım mı? tabii ki. Hayır. Oğlum o kadar rezil bir şey ki. Yani tam tam ben rezil hem iş, iş alan hem işveren, şey, iş bakan hem işveren oldum. Ya lütfen yeteneşsizsine adam almak, seçmek evet bir abi, şey yani. Evet rezalet bir şey ya. 100.000 bin tane CV geliyor karşına tamam mı? Oradan böyle ayıklıyorsun 100 taneyi. He. Tamam mı? Ondan sonra da işte o 100 taneden de görüşmeyi çağırmak için 10 tane seçiyorsun. Hıh. Adam geliyor şey yazmış oraya tamam mı? İngilizce şey advanced yazmış. He. Tamam mı? iki dakika işte e, şey İngilizce soru soruyorsun. He. İşte e, kendinizi İngilizce tanıtır mısınız diyorsun. He. Adam Ö e, yapıyor. Ya hazırlanamadım diyor. Çıkıyor gidiyor. Yani böyle bir şey aslında. Yani bir tek ya bir tamam, tam, onu da, da, da, da bakmak lazım. Onu anlıyorum da yani o herifin yani o erfe tamam da işte şöyle bir şey de var. ...kendini iyi satmasını bilen adamlar sonra da ondan sonra burada başarılı oluyorlar. Ben ona sınırlıyorum. Hemen mesela böyle çıkıp da kendimi satmasını mesela iyi becerebilen bir insan değilim. Yani ama o yani. Yani orada böyle yalanını da güzel yalan söyleyemiyorsan... İşte, ya tam olarak yani da öyle değil abi. Çünkü milletin yarısı söylediği şeyin zaten her zaman yarısı palavra oluyor be abi. Evet yarısı palavra. E, yarısından yani, fazlası palavra zaten. E, tamam. Zaten işe giriyorsun. Girdiğin senden istenilen şeyin de yarısını yapmıyorsun zaten girdiğin ha, işe. Hayır zaten olay o. Şimdi sen... Zaten sen... istediğin, istediğin kriterleri böyle belir. Ben şöyle adam istiyorum, böyle adam istiyorum diyorsun ya. He. On, ondan sonra da bir ton adam geliyor. Ben bunları yapmayı biliyorum diyor. He. Aslında da biliyorsun ki bu adam hani yalan söyleyerek geliyor. Ya da işte e, birazcık işte götünden atarak geliyor. He. Orada zaten baktığın şey, bu adam beni ikna. Ediyor. Zaten Bay Rif'in bu işi düzgün yapmayacağını biliyorum, tamam mı? Yani istediğim adam olmadığını biliyorum. Ama beni ikna edebiliyor mu? Dick, yani sakmaydık yani. Sakmaydık değil ya. Abi bilmiyorum ben o işleri hiç anlamam Yani zaten o şöyle bir şey var. bu Bütün bunların hepsi Türkiye'de yalan tamam mı? Türkiye'de gidiyorsun görüşüyorsun görüşüyorsun görüşüyorsun. Herif gidiyor kankasını inşallah. Yani zaten böyle giden bir sektörde böyle yazıyorlar ya iş şeylerini tanımlarına. Hmm. Şunu yapacak, bunu yapacak, onu yapacak, bunu yapacak. Bunu bilsin, onu bilsin, şunu bilsin. Siktir git lan. Yani. <gülüyor> zaten onu bul. Yani valla ben de gireyim onun, onun sırası şaycısı olarak çalışayım yani. Yok öyle bir adam zaten. Ondan sonra uçana. bu kadar şeyi böyle diziyorlar. He. Ondan sonra gidiyorlar işte bir, bir yer, ondan sonra şeydeki e, şirketteki arkadaşına dedi abi sen gelsene diyor en sonunda. Çünkü bulamıyor. Sen gel bari seni tanıyorum diyor. O ne oldu işe? Yani o zaman ben de anladım. Benim, hakikaten o işe girmek isteyen adamı o işi yapabileceğini şey yapın adamı da sallamış olursun bir kenara. Emek harcıyor da belki. Uğraşıyor. Işe gir geliyor. Sana 3 kere görüşüyor. 4 kere görüşüyor. Ee, Sonra da anı sallıyorsun. Ama o da default yani. Yapacak ya şey yok. Şeylerden de şikayetçiyim. O internet sitesinde, kariyer netmanı abuk sürü şey var. Aha. Giriyorsun. Yani böyle iş bulana kadar ana ağlıyor hakikaten. Yani bir ton gerizekar şeyin içinden çabalayıp iş böyle, sana hakikaten uygun işi bulman gerekiyor. Ya da hepsine başvur diyeceksin. <gülüyor> işte ikisinden biri yani hani seçeneğe gidelim de biraz sıkıntılı olunca ya basacağım. Başvur, başvur, başvur, başvur başvur hangisi tutarsa ya da hakikaten böyle ince edeyip araman gerekiyor onda da için çıkıyor yani bilmiyorum ben şu ana kadar de çok sorunlu bir sektör bu iş bulma sektörü hayatımda herhalde dur bakalım 5 insan kaynakları yani çok berbat sekiz, bir sektör on. Yani. hani 10 kişi falan işe almışımdır ha. aslında yemin ederek söylüyorum hiçbirinde isteyerek almadım <gülüyor> başka adam yoktu. İşte bu işler böyle. Abi işte. Hani yine senin sektörün de beraber, bir sektör olduğu için. <gülüyor> yani Mecbur zaten. Evet, adam böyle. Adam yetiştirmez en adam bir sektör yet, Evet, adam yetişmiş eleman olmadığı için. Ha. ha bir de sözde yetişmiş eleman diye gelen tipleri bir görsen var ya. Oo. İşte internet kafede 5 yıl <gülüyor> yok ya. Sözde diğer diğer oyun şirketlerinde çalışmış da bilmem ne etmiş elemanlar arasında da hani ya orası öyle tabi de şöyle şöyle bir şey var mesela bir şirket sana diyor ki ya işte şu şunda da deneyim şu... istiyorum bunda deneyim istiyorum diyor tamam mı ama mesela o sektörde ki firmalar içerisinde ee, sana bir iş veriyorlar ama diğer işlerden öğrenmen için Hı -hı. herhangi bir şey Tabii. yapmıyorlar. Eğer sen de böyle çok kendini zorlamıyorsan... ...başka işi de öğreneyim... ...yani şunu da öğreneyim... ...bu neyim, bu nasıl oluyormuş... ...bu neyim Şu anda kasmıyorsan... ...kendi işim bu benim... ...ben bu işi yaparım diyorsan... ...o zaman oradan çıkıyorsun... ...başka bir adama gidiyorsun... ...adam diyor ki... ...ben bu işi de bilmeni istiyorum... ...ee ama yani sektörde böyle işlemiyor bu işler mesela... Yok, ...gibi düşünürsen... Şey... O sonra yani... adam diyor ki... E, ...sen onu da yapabilir misin? ...yapamıyorsun... ...o zaman sen, seni istemiyorum... lan. ne yapacaksın adam belki... O ...yani... O şekilde gitmiş. Hayır yani şu var. Bir kere bizim sektör sektör değil. Ya evet tabii. Üç kişi. Evet. Üç kişi olduğumuz için <gülüyor> Se şey. sektör sektör <gülüyor> değil. Bir şu anda hani e, adam yetiştirecek... Sektör sektör değil de yani, adam yetiştirecek bir şey kurum da yok. Tamam da işte diğer tamam, sektörlerden daha çok para kazanılan bir yer olmasına rağmen e, sektör sektör değil işte. İşte bak. Komedi yani. Yumdum gözümü açtım ağzımı. <gülüyor> Şimdi sektörde para dönüyor tamam mı? Parayı çevirenlerin çoğu da şey. Tamam ne? mı? Ee, hani on? Hayır. Fültüplay lobisi. <gülüyor> <gülüyor> ya, yani e, vasıfsız demek istemiyorum ama ya, işi, işi bilerek girmiş adamlar değil. Yani şansı seri tutturmuş çoğu. Tutturmuş ve bir şekilde ilerletiyor ama yapılandırılamamış bir sektör. Evet, kendini geliştiremiyor. Evet. Aldığını ve sektöre veremiyor aslında. Şey. Aldığını sektöre veremiyor. Ondan sonra zaten şey böyle e, çalışma operasyonlar da hani günü kurtarmak üzerine dönüyor. Evet. Dolayısıyla hani oturup da o, bu adama şu Türkiye'de ha. öyle de. Neyse. hani işi öğreteceğim yok bilmem ne know how aktaracağım yok zaten bunu aktaracak adam yok. Hı. Bir... Ya da böyle alıyorlar böyle atıyorlar. İşte havuza yüzmeyi Yüzebilirsen, yüzebilirsen. Biz boğulursam yenisini alıyor. Ha. Mesela ben yüzebildiğimi varsayıyorum kendimi. Ama işte yüzebilen çok fazla da adam olmuyor. Ve yüzen adamlar arasında da hani şey oluyor. Hani tamam ego savaşı. Hayır hayır. Ego savaşı onu geçtim zaten. Hani yüzebilenler arasında böyle hani köpek gibi çırpına çırpına suyun yüzeyine bel kaldıran edenler, yüzdüğünü zannedenler oluyor. Tabii ki en ufak ağırlığı koyduğumu çöküyor değil mi? Aynen. Yani o yüzden evet, zor bu, yani. Dediğim gibi işin hakikaten iş arama kısmı Peki, şey insan kaynakları işi çok boktan bir sektör yani. Orada iş arayan için de kötü, iş veren için de kötü. Çünkü bir de işte insanlar hep böyle istedikleri işe girmek istiyorlar ya. ya o karışık yani. O çalışıyor yani, ama otururum kahvede. <gülüyor> Arsalep. Evet işte kimse aradığı şeyi bulamıyor ya. Böyle yani mesela iş iş arayanlar dün aradığı şeyi ondan sonra bulamıyorlar. Karşı evet. taraftan işveren de aradığını bulamıyor karşı taraftan. Böyle işte arada böyle çaprazlaşıp böyle bir şekilde tuttur tutturdunsam yani şansına. Tutturamazsan yani da. Şey kom yani şey komik yani aslında. Şimdi sen istemediğin bir şey girerek aslında ödün verdiğini zannediyorsun da. iş, iş veren de seni alarak ödün veriyor aslında. Böyle saçma Hayır, bir istemi, durum. İstemin bir işe girerek ödün vermiyorsun. Şey yapıyorsun. Yani neyse gireyim de. Ee, tamam işte, en yani aslında... işte bu da bir tecrübe olur falan diyorsun. Anladın mı? Hani işte bakayım orası da bakayım. Belki olur. E işte iştir. Neyse para gelsin de gerisini ondan sonra idare ederiz. Hep böyle tatmin yani. Kendi kendine şey böyle. E, telkin yapıyorsun. Tatmini de terkin Ya olur. O da olur. İşveren de diyor ki neyse bu adamı alayım da bunu geliştiririm. Kendini geliştirir belki. E bir işe yaramıyor. Yaramazsa atarım. Ya da işte kendi çıkar. Bilmem ne yapar. Böyle bir telkinler üzerine kurdu. Evet. Boktan bir durum. İstanbul dışında da iş bulamıyorsun. İşsizlik işte bu yüzden yükseliyor. He, değil mi? Herkes çünkü keyfine iş arıyor. Da Ama bu birazcık da bütün işlerin İstanbul'da olmasından da işte. Yani böyle mesela başka yerde iş bulamıyorsun ya. Mesela şimdi Eskişehir'de iş bulmak istesem hayatta bulamam. Burada zor buluyorum. Yani hani kendime tabii uygun iş bulmaya kalksam mesela bulamıyorsun. E tabii. Halbuki biraz daha böyle eşit dağılım olsaymış belki insanlar biraz daha rahat mı iş yani Ne yapar? Bilmiyorum, bilmiyorum. Belki de şey yapmak lazım. Yani ben ee, şuna inanıyorum belki Amerika çok büyük ol, yani yüz ölçümü olarak çok büyük olduğundan oluyor ama hani böyle bazı özelleşmiş bölgeleri var ya hmm. atıyorum Silikon Vadisi var. Evet. E, Kaliforniya'da işte ne bileyim işte sinema televizyon sektörü. Tabii taşınıyorsun şurada çalışacaksan işte şey LA'ya gidiyorsun hmm. işte finans sektöründeysen yani New York'tasın bilmem ne falan filan Hani bu mesela işte araba, otomotiv sanayi Hı. Detroit'te işte bilmem ne bilmem İşte bir de bir tek İstanbul var. Evet. Hani işte böyle bu, bu kasabadan kurtulsam dediğinde İstanbul'a gidiyorsun ya. Yani. Ya yani da en fazla işte sanayiye gitmek için İzmit'e gidiyorsun. Yani işte İstanbul arası da. Çok fark etmiyorum. Games'e falan İstanbul bunlar <gülüyor> İstanbul'da çıkış yok yani. O yüzden. Evet belki birazcık böyle <gülüyor> sanayiyeyi. <böyle> da... <gülüyor> evet. <gülüyor> İçimizi boşaltıp. <gülüyor> İç, iç boşaltma. Neyse Hı. işsizim. Tayyip dinlesin bizi. <gülüyor> Belki bir İş, şey. İşsizlik sigortasına başvuru yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Bence başvuruyor. Ya abi. ben aslında evde oturayım da çocuğuma bakayım ya. Aynen abi. Ne diyorum? Aslında hiç of, çalışmak istemiyorum. O çocuk da var ya senin kedi gibi psikopat olur ha. Senin Yok elinde Yok, Güzel güzel bakacağım işte ne yapacağım. Koyacağım o kucağıma, açacağım Assassin's Creed'i. <gülüyor> Öyle. Beraber şarkı söyleriz. Hayır <gülüyor> <lay lay. gülüyor> Korsan şarkılarıyla. Yeah. Öyle arkadaşlar yani işte. Işsiz Neyse bol bol olduğumuz zaman <gülüyor> gik sıraya yarasın. Evet. E, i̇şsiz olduğumuz için bol bol vaktimiz var. Ve dolayısıyla bol bol oyun oynayıp bol bol dizi izliyoruz. <gülüyor> yani inşallah. Ta emin değilim. Allah ben biraz öyleyim şu anda. Sen ama işsizin kaçıncı evresindesin? <gülüyor> ya işte projelerim de şu anda tam... Düzgün gitmediği için. Evet. Ee, neyse. Şimdi biz aslında geyik bakışına ne konuşacaktık lan? Geyik bakışı değil oğlum. Bak... Ay pardon ben hep geyik bakışı çektiğimiz için karışıyor. Balkon keyfine ne konuşacaktık? Ya işte e, işsizliğimizi dolduracak tamam mı? <gülüyor> yeni yeni diziler. Yeni diziler. <gülüyor> sırasında evet, e, izlenebilecek vaktimizi harcayacağımız yeni diziler. Ya aslında bir sürü... iş türü... bak bak kendine, değil mi? <gülüyor> Bir sürü işte geri dönen dizi var. Bir sürü yeni dizi var. Hatta bunların bazılarının haberlerini siteye biz koyduk. Böyle acayip bir trend var şu anda. Değil mi? Yani filmden e, dizi. Buraya True Deductive'i koymamışsın. True Deductive'i koymadım evet. Ama o da bitiyor diye. Ne son son Daha, bölümü bugün. Bu öyle hafta. mi? Evet. 8. Tamam. bölüm. Ben 2 bölüm izledim galiba. Ben 1 bölüm izledim çünkü biriktiriyorum. Ha biriktiriyorum. Ama 12. sezon nasıl geleceği için... İkinci sezonda Matthew McConaughey yokmuş. Aa. Öyleymiş. O zaman <gülüyor> film spoilermış bu. Yer. Bilmiyorum ben de haberlerde okudum. Yani saygın McConaughey hakkında ne düşünüyorsun? Herif Oscar'ı da aldı. İşte Oscar alınca demek ki bırak da diziyi. Çıkarım dedi. Öf, evet ya. <gülüyor> Niye yokmuştan çok geçmiş Bilmiyorum. Neyse. Ben konuyu da bilmediğim için yani hep sadece ilk bölümü izledim. Hani mektüel ekonomi siz devam edebilecek bir şey mi değil mi daha? kanıya varamadım. Konu şey işte. Sahtelemişsin. Ya, konu... Yani bir tane buna ölüm var. Eskiye gidiyor, yeniye geliyor falan. Neyse çok şey yapmam. Şimdi o zaman e, bu dizileri ilgili konuşmaya niye dizi konuşuyoruz. Evet. Bazen kendimi çok eh. kıt bir gitmiş gibi seviyorum. Biraz öylesin çünkü. <gülüyor> Sen de çok sanki Engin bilgilere sahipsin ya. Ben of denizler dağlar. Neyse evet. Erol. Arrow. Yok Arrow'dan bence şeylerden başlayalım. Filmden diziye çevrilmiş diziler. Hangisi mesela burada? Dusty Town mı? Dusty var. About a Boy var. Fargo var. Yani yeni trend herhalde bu. Abi Fargo'dan dizi olur mu? Ya asıl About Boy'dan dizi olur mu? Ya About to Boy'a da gelemedim bak. Dur önce Fargo'ya <gülüyor> takılırım. <gülüyor> yani Fargo daha için. Şu Fargo an. yani şey mini serizlerde çok bir filmden farkı olmuyor biliyorsun. Ay, Zaten 8 peki, bölüm çekiyorlar 10 bölüm çekiyorlar. Uzun bir hikaye, uzun bir film Hikayeyi geliştirecek bir şey mi çekecekler yoksa aynısı mı çekecekler? Ya bence aynısı. Hani filmi üşenip seyretmeyen adama dizi çekiyoruz Hani bu mantılete de gelemiyorum yani çünkü film desem bir buçuk saat bir saat mi oturseydik yani. Dizi mi sen can? Ha bakalım artistin. Ama dizi de dizi de hani şey oluyor. Yani film uzun metraj her ne kadar uzun metraj olsa bile çok kompakt bir şey aslında. En fazla 2 2,5 e saat. Tamam işte otur seyret bitsin. Niye dizisini seviyorsun? Dizide işte araya birazcık daha hikaye, birazcık daha şey, eee detay katabiliyorsun. Daha şey. Abi e, Fargo'nun ne gerek var detaya? Yani Fargo'nun böyle bir şeye ihtiyacı yok yani. Hani başka ne bileyim About Boy'un da ne bence ama. yani the <gülüyor> Boy hiç yok bir kere. Hani mesela Dusk till Down'un belki böyle bir şeye ihtiyacı oluyor Çünkü o çok zaten boş bir film. Geyik yani. Yani işte hani birazcık böyle arka plan verelim. Vampir olsun, ya, ayak olsun. Zaten hani vampir bile de böyle çakalım. İşte öncesi şöyleymiş, sonrası böyleymiş. Karakter geçtiriyorum falan. Hadi yani, Hadi biraz yedik onu. Ama ulan Fargo zaten başı sonu belli bir film yani. Hani ne yapacaksın oradaki dedektif kadını mı... Geç bir şey, evlene mi gideceğiz yani ne yapacağız? Ailesi var, 3 çocuğu varmış. Nedir ya yani? bunu mu inceleyeceğiz? Allah bilmiyorum ama yani fragmanları çok etkileyici. Ama yani... film etkileyici çünkü. Evet. Fragman da etkileyici olsun bize. Hani yani şey dizisi de artık ne kadar aynı konu. Ama zaten aynı konu, mini seriz... aynı konu. Yani mini serizlerde bu aralaki yükseliş zaten şey hani uzun uzun metraj film konseptindeler. Yani daha ağır e, ve şey e, psikolojik e, öğeleri ağır olan konular ya seçiyorlar. Şimdi böyle şeyler mesela Stephen King uyarlamalarında da genelde. Ya Stephen King uyarlamalarını mı yapıyorlar? O mesela mantıklı diyorlar. oluyor, Tamam piç ediyorlar ama yine belirli bir şekilde mantıklı oluyor. İşte o, ama eskilerden bahsediyormuştu. stand vardır mesela böyle kaç saat? Doğruysa altı saat mi? Öyle abuksu bir şeydir. İşte şu Exorcism of yok değil. Yok. Başka bir şey. Red ne? Kı ee, Red Rose. Red Rose bilmem ne vardır. O da böyle. Dört Hatırlıyorum saat. Dört, dört saat. Mi? Kopyasını almaya kalkıyor eskiden. VCD vardı. <gülüyor> VCD böyle kaç VCD? 15 VCD mi neydi? Neyse hani yani... Hadi bun, onlar biraz daha uygun kaçıyor. Çünkü herifin zaten filmini yapmıyorlar. Nasıl tutmaz diye. Çok nadir film çekiyorlar uyarlama. O yüzden böyle yapıyorlar ki hani oradan kazansınlar falan. <gülüyor> ya yani, Stephen King'in... Bunu Bilmiyorum anlamadım mi? ben. Ya yani, About Boy zaten hiç anlamadım. About Boy şeyin filmi değil mi ya? Hugh Grant. Ha, Hugh Grant'lı şu şey neydi yazınız No... Bilmiyorum. Bir şey unuttum harif fazla şimdi. Yani Yani o About a Boy'yı izlediyseniz yani sen izlemiş miydin? İzledim. Hani hatırlarsın ya, Film güzeldir de. İşte bir tane i̇şte böyle şey hani Ama... sevimli bir e, çocuk vardır. Depresif annesi vardır. İşte bu e, tek başına takılan babasının parasıyla geçinen bir tane şey var. Ha, şey jingle yazmış. Evet, Christmas jingle yazmış. İşte o hayatını çarçur edip işte karılarla kızlarla parayı yiyerken işte bu çocuk hayatına giriyor da işte bilmem ne de ondan sonra böyle bir insancıl. Kim bir, oynuyormuş bunda? Bunda şey ya adını hatırlamıyorum da. Bildik biri mi? Bildik biri aslında. Allah'ım. Çok e, sevmediğim tipsiz bir Amerikalı. Kim oyuncu. onay veriyor ha böyle şey <gülüyor> Veriyorlar demek ki. Kim onay veriyor ya? Elimizde hak. Ya bak mesela Hannibal'ı yaptılar bak Hannibal Not mantıklı. Hannibal. Yani e güzel öyle. oldu. Ee, hani çünkü onun böyle bilinmedik yerlere veya işte kimse şimdi oturup 1987'de 1987 o filmi belki izletmiyor. Hani sonra böyle birazcık daha insanlara yenilettiği için hikayeyi falan işte bir de oyuncuları falan da iyi. Yani böyle bir, güzel bir proje mesela Hannibal. Evet Hannibal'da ikinci sezonuna başladı. Ha. İki bölüm yayınlandı. Üçüncü bölüm bu hafta yayınlanacak ya benim de hoşuma gidiyor yani oyuncu seçimleri çok iyi Lord şeyin dışında Lawrence Fishburne dışında Lawrence Fishburne zaten yani adamı gördükçe kafama ha, adam şey geliyor gibi. Morpheus yani e, başka hiçbir şey yok hayır oyun geçtim adam böyle sete ee, ya yani dizi setinde şey açmış bir herif gibi gibi barbekü kornunu açmış gibi bir herif böyle zaten iriyor iri eşek kadar olmuş <gülüyor> Böyle bir giriyor kapıdan, böyle bir de pis bir ağzı var ya onun, evet, onun sadece işte boş. Böyle kesik gibi ona işte geliyor öyle. ne alıyor size ben oynayayım mı burada falan böyle bir havası var. her boka giriyor. Yani süper mesetten öyle girmiş oluyor. <gülüyor> yani öyle düşünüyorum. Yani iyi gidiyor bence şey güzel. Yani ilk daha ilk bölümden aslında şey bu Hannibal'ın katil olduğunu öğreniyor gibi. Şey, ne Lawrence Fishburne'nin karakterinin adı? Daha ilk bölüm be? İlk bölümde de bir şey yoktu. Flashback yaptı ya, kavga ettiler. Ha, ikinci sezon mu ilk bölüm, Ben ses etmedim ki. Ben o ilk bölüm ilk sezon bitiremedim. Çok ayıp, çok. Çünkü araya o mini episotları falan soktular. Sonra böyle karambole gitti, kaçtı gitti yani. Çok ayıp, çok. Evet, o yüzden spoiler vermiyor. Neyse O ikinci sezon başlamış Ya tamam ikinci sezon başlamış. başlamış ya bitti Şimdi başka değiliz <gülüyor> <gülüyor> İyi gidiyor bu arada Yani büyük bir ihtimalle Hannibal'ın Hannibal olduğunu Yani katil olduğunu bu sezon ortalarında Herkes çözecek Ondan sonra da hani Katil olarak Hannibal'ın Maceralarını göreceğiz gibi mi geliyor hey. Ki daha ilgi çekici e Zaten olur. kesip yediriyordu Evet ama kimse bilmiyor ya şu anda Şimdi herkes Hannibal'ın peşinde olacak gibi. Hannibal gibi yemek yapıyorsan var ya... Of, bacağı da yersin, kolu da yersin. Her şey çok güzel yalan. gider. <gülüyor> adam öyle bir yemek yapıyor of, ki hakikaten. her şeyin tadı olur. <gülüyor> hani adam adam demezsin yersin. Benim... Heh. Buradaki listede baktığımda ilgimi çeken Black Sales var ya Black şu anda Assassin's Creed oynuyorsun diye ilgini çekiyor ya da. Evet. çünkü her ne bile Black, yani Black Sails'ı settiği anda açıp Assassin's Creed oynayasım geliyor ama böyle bir de aynı yerler ya mesela işte oyunda da Nassau var burada da Nassau'a gidiyorlar ya, giriyor, giriyorlar ya zaten tarihi olarak öyle. tipler orta ama şeyi çok güzel yani bu arada oyunun ee, aslında ne kadar şey, dizaynın tasarımının güzel yapıldığını veya işte hani artık veya bunlar belki olan Assassin's Creed 4 gibi o dizi çekelim deyip oradan <gülüyor> mı aldılar, ne yaptılar ama hani ortamlar çok birebir uyuyor, anladın mı? Ee, kıyafetler, karakterler, tipler, hatta mekan, yani artık böyle neredeyse e, birebir olunca insan onu oynayıp bir de onu seyredince edince iyice Korsanlar sıyırıyorsun. Korsanlı geziyorsun diye. Yani bilmiyorum. Korsan Ay, konsepti benim her, hiçbir zaman çok böyle ilgimi çeken bir konsept değil. ben korsan konseptini. Ben konsept, konsept, konsept, konsept, <gülüyor> konseptini, korsan konseptini e, bilmiyorum çok çocukluğumdan beri çok benimseyemedim. Ha, gerek yok dedim. Yazık sana. Yok ya bence yazık falan değil yani gerek yok. Pis pis insanlar dişleri altında ayakları yok falan. <gülüyor> Yıkanamıyorlar böyle şey denizin ortasında 6 ay. Sen çok ciddi girmişsin. <gülüyor> Abi korsan güzeldir. Böyle bütün deniz senin deri böyle gidersin. Onu yağmalarsın bunu yağmalarsın. İşte. O önüne geleni kesersin. Korsanlık iyidir ya. Yok ben Hiçbir öyle... şey olmaz. Gidersin böyle denizlerle keşfedilmiş yerleri keşfedersin. Hazine bulursun. Ondan sonra yaratıklarla mücadele edersin falan. Fantasi tarafı da vardır. Yok. Ben mesela kovboyları falan da sevmem mesela. Ne seversiniz ha? Ben onun dışındaki her şeyi <gülüyor> <gülüyor> Korsan, kovboyculuk bunlar. Korsan, kovboy. Ya black sales'ın. Şimdi black sales nedir abi? Black sales nedir? İşte bir kara iplerde geçen her zamanki gibi. Yani korsan deyince kara iplerin dışına çıkamamışlar ya bunlar. Karayipler'de geçen bir korsan hikayesi diyelim. Ama işte bir tane kaptan var. işte gemisi falan var. Oradaki işte başka korsan kaptanları var falan filan. İşte onlar arasındaki taht mücadelesi biraz gibi. İşte herif kendini kral ilan edip aslında özgürlüğünü tamamen ele geçirip. işte Karayipler'in orada bir şey kurmak istiyor. Hani herkesin özgür veya işte korsanların özgür olabileceği. İşte İngilizlerden, İspanyollardan bağımsız bir şey yapmak istiyor ki onu başına geçmek istiyor. Onun için de işte böyle tabii milleti memnun etmesi gerekiyor. Korsanlar özgür ya. Otoboka şey yapıyorlar. E, onları memnun etmek için işte bir şeyin peşinde geziyorlardı en son. Nelerden bir... E, İspanyol, e, gemisinde, İspanyol gemisinde hayvan gibi şey hazine varmıştı. Evet da. hayvan gibi hazine var. Onun böyle yol nereden gittiğini bulmak için. Evet. Hattını işte e, bulmak için uğraşıyorlardı. En son işte bir tane kağıt peşindelerdi. Fanaf Orada yani. bir tane gerideki al Denyo var, o onun cebindeydi o kağıt parçası. Her böyle tuhaf renkli gözlü. Ha, ya zaten ben bu bu tarz hikayelerde böyle şey çok ukala her şey bilen ama her seferinde de şansı yağ vergiden tipler vardır ya. Ha var. Korsan işte. <gülüyor> Korsan falan değil yani Yani. Korsan tipler, biraz öyledir ama oğlum. Böyle o tiplerden ne şey ya. Böyle şey uyuz tamam hmm. mı? İşte e, ukala. Tamam böyle lai lai lom takılıyor ama her seferinde de şansı yaver gidip bir şekilde hani paçayı kurtaran tipler. Neyse ben Black yazısı çok sevemedim yani şey ortam ya dediğin de, gibi güzelde. Ben güzeldi. de ilk bölümü İlk bölüm çok ilk bölüm hoşuma gitti ikinci bölümde biraz daha uyuttu üçüncü bölümde izledim mi hatırlamıyorum ama izledim izlemiş olabilirim ama ondan sonrası böyle yani kaldı yani izledim sonra bir, bir bıraktım nasıl oyna oynar mıydı. Yani bilmiyorum ben hani yani dizinin ilerleyen bölümlerinde sadece teknede mi olacak bu adamlar <gülüyor> yoksa para harcamayalım sadece teknede çekelim. Tek mekan olsun falan. Sadece burası olsun. Evet. Bilmiyorum işte Black Series yeah. Ya Black Series'ı ben çok e, Black Series de işte, tutmadım. Black Series'ı de işte Vikings 2. sezon başladı. Ha, i̇zlemedim onu da ben. ben. Vikings 1. sezonunu izlememiştim. Ben işte hani şey ya o e, belgesel gibi. Belgesel gibi. Vikingleri de sevmem. Bak onlar da pis. Ee... Bir şey demiyor. Deme zaten. Oğlum yani bir ellerini yüzlerini yıkamaktan aciz olan adamları pek sevmiyorum ben. Oğlum Vikingler bunlar. Olsun. Mesela o yüzden barbar konuğunu da pek sevmem. <gülüyor> barbar konuğunda Vikinglerine ne alakası var? O da pis çünkü. <gülüyor> ya oğlum herif. Yani şey... Konan Barbar. Evet. Barbar. Burada Barbar ya. Hani Barbar. Evet. Yani karıyı al, Hı. sik, Hı. bırak, yemek ye adam öldürür. Barbar ya. Os, arada elini yıksın. Abi arada <gülüyor> niye elini yıksın herif? Toprak sürüyor. Ab test toprakta. Toprak sürüyor işte. Arada elini yıkamasına gerek yok zaten elini kanla yıkıyor. Pis işte. O pıhtılaşıyordur başını dökülüyor falan. Tut. Ama sürüyor ki rahatlıyor işte. Konan <gülüyor> lan bu. Konanı sevmiyorum ben pek. Ne seviyorsun oğlum sen hakikaten? Hı? Ne seviyorsun? Ben onun dışındaki her şeyi <gülüyor> seviyorum. Onun dışında bir şey kalmamaya başla yavaş yavaş. <gülüyor> Dışı kalmamaya başla yani. Ya Bolu'yu falan mı seviyorsun? Ben steril şeyleri şeyler. şeyler. <gülüyor> Lan steril bir şey yok ki herkes bir şekilde birini öldürüyor. Yok o anlamda değil. Aradığı sırada ellerini yüzlerini yıkayan adamları seviyorum. Elini yüzünü yıkayan? Evet. Hmm. Ben mesela Ortaçağ Avrupası'nı da o yüzden seviyorum. Pistir ya sokaklar. Onu, onu tahmin edebildim tuvaletleri, sokak suçları için. Evet. Ve camdan dışarı işte gece şeylerini. Sen hobbit falan da sevmiyorsun demek ki. Yüzüklerin efendisi falan. Onları e yüzük... böyle sürekli suçuyorlar ortalığı. Yüzüklerin efendisini seviyorum. Elini yıkamıyorlar yine. Yani. Hayır ama. ama... Elini yıkamayan yüzük takıyor falan. Çok ha, Hobbitler temizdir ya. Hobbit nesi temiz? Gömün mü ellerini? Cık, ayakları pis onu. Yok yani elleri el pis. pis. Ayakları elini parmakla ayırdığı için. <gülüyor> temiz. mi? Sonra orada elfler var. Elfler temiz. Elfin nesi temiz? Elf'in her şey temiz. Ya bırak kulak kir lan. <gülüyor> <gülüyor> Elf'in kulak kiri var görmüyor. Of. Sen. Gandalf da zaten sakallarını yıkamıyor. O oh, ama <gülüyor> beyazlatıcı kullanıyor. Ringo <gülüyor> <gülüyor> kullanıyor. Peki, Peki. Şimdi bunlar arasında bakıyorum ben iki tane demin ekledim. <gülüyor> Aklıma geldi. Evet. Bir tanesi bütün Evet Bitin. Mide yerinde Starkrost. Bitten Kurt Adam dizisi. Evet. Yeni başladı şeyin galiba. CW'nun mu? Değil galiba CW. Değil mi? Neyse Bitin yeni, yeni Kurt Adam dizisi. Ee, işte <gülüyor> vampirler arasında çok kişi. Vampirler değil Kurt Adamlar arasında. Hayır. Şimdi bütün vampir dizileri arasında. Ha. Zaten iki tane mi ne şu kurt adam dizisi var. Bir tanesi MTV'nin Teen Wolf. Evet. Bu da bir işte. Oğlum MTV'nin de... Teen Wolf yani orijinal Teen Wolf'tan sonra o aynı isimle o dandik diziyi yapmalarına nasıl izin verdiler? Ben da hayret ediyorum. Fena değilmiş gibi. Bilmiyorum Burcu çok seviyor 3. sezonda. Yani bayağı oturuyor seviyor yani. Çok heyecanlı falan deyip duruyor. Ben evet. sevmez. O o sevebilir. O onunla bizim zevklerimiz Bit, çok uyuşmuyor. Mesela Bit'ini Bit'ini çok beğenmedi. Bitsin çok güzeldi zaten. Ee işte bir kız var. Evet, e, Smallville'de Kara'yı oynuyor kız. Ha, değil mi? Ulan ne oynuyor diyorum, ne oynuyor diyorum bu kız bir yerden ama bulamadım bir türlü. Tamam oradaymış, evet. Yani Bitin'i o... anlamadım ben çok böyle bir tuhaf başladı. Yani, Oradaki olay şey, şey var imiş, abi. Şereymiş kutlar yani bu. Sonra geri döndüler falan. S yani bir şöyle bir S şey, şey var bu. Aile <gülüyor> bağlarına sıkılıyorum ben. E, bir tane asıl e, şey. E, Hani soy ağacı olan <gülüyor> kurtlar var. Hı. Tamam mı? Bu adamlar işte birazcık daha modern diyelim tamam mı? İnsan yemiyorlar falan filan. Hı -hı. ve elit. Evet. Elit bunlar tamam mı? Şey burjuva kurt adam Hı. bunlar. Bir de böyle şey serseri kurt adamlar var. Yani mat diyorlar bunlara. Hı. Bunlar da böyle şey. Hani bu asıl aileye... E, şey baş kaldıran ve hani biz kurt adamız, bizim, bizim doğamız bu insan yemek falan deyip A, de he, böyle sağdan soldan e, insan e, çarpıp yiyen tipler bunlar tamam mı? Tamam. Şimdi bu asıl e, şey burjuva kurt ailesinin e, bir Kanada'da mı ne? Böyle büyük bir arazisi evet, var. Evet. E, onun etrafında bir ölüyor. Evet. Onun etrafında bu şey matın dedikleri, yani mat dedikleri o serseri kurtlar işte adam öldürüp cesedini oraya bırakıyorlar tamam mı? Tamam. Yani gizli gizliden bir savaş ilanı gibi bir şey oluyor. Tamam. Bu e, burjuva kurtlarının da reisi asiktir lan. İşte böyle matlar olduğu sürece biz de tehlike altındayız deyip de aileyi topluyor. Evet. İşte hemen bu matı bulup öldürmeliyiz e, kafasına evet. geliyorlar ve İşte en iyi izci de bu kız. Evet. Tek kız. Ha, tek kız. Zaten. Evet onda Or olayı oymuş yani normalde böyle ısırılıp da hayatta kalabilen o dönüşümün dönüşümünü atlatabilen kız olmuyormuş da hmm. işte o çok yegane öyle bir kızmış Abi da canım. bilmem ne de bilmem ne. Aman sonra işte de böyle ayrı ar da, ilişkiler var. He, aynı, aynı, da, evet hepsi ona vurgun. Evet. Ben çakamadım ben çakamadım geziyorlar sadıkta. Yani iyi değil o kadar. Evet. Anlayacağız. Ben de çok bayılmadım. Bu bir de şey başladı. Star Cross başladı. Star izlemedim Star, Star Cross, cross ne? H Star dizisine. Cross şu. Ee, uzaydan geldim dünyaya vuruldum bir karaya. dizisi. Ha. Ondan sonra şey. Oo kelime oyunu yapmışlar. Hem Star Cross hem Star, i̇şte Star Cross okay. yani. Şey yani. Evet. <gülüyor> yani Cross species. <gülüyor> Nasıl? Of. Interracial. <gülüyor> Interracial düştü. Işte. Interstar race onu. Bu star race. Interspecies. Eee şey oluyor düzde. İşte bildiğimden bir kaç yılında uzaydan düşüyorlar bunlar. Bir hmm. uzay gemisi düşüyor eşek kadar dünyaya bir kasabaya dalıyorsun. İşte orada ilk bunlar çıkıyorlar tabii dışarı uzaylılar bizim gibiler işte tipler ama ve suratlarına dövme tarzı bir şeyler var böyle neyse hmm. işte bu, tabii insanlar hemen bunları ateş açıyorlar falan öyle bir arbede oluyor o arbede sırasında bir tane çocuk var ee, o çocuk kaçıyor tam babası diyor kaç diyor falan işte bu kaçıyor bir tane eve, çocuk. uzaylı çocuk bir tane yani. eve sığınıyor işte evde de bizim Yansı genç ufaklık kızımız var. Ası tabii ki annesi babası teyzona böyle mal gibi bakıp çocuğun nerede gittiğini takip etmiyorlar. Her yersiz akalı, an sonra Amerikan ailesi olduğu gibi. Hıh. Ee, çocuk da işte gidiyor böyle mi bakıyor bu çocuk diğer uzaylı çocuğu şeyde bul. Ambarda buluyor. Evin ambarında. Hmm. İşte ah canım benim diyor sen ne oldun falan. İşte hemen bir, bir vuruluyor tabii çocuğa. O, hmm. o noktada ilk aşk. Neyi, hmm. neyi, neyi, neyi, neyi. Hemen Şim ona sevdi. soğuk spagetti getiriyor. <gülüyor> <Oo, soğuk spagetti. gülüyor> Ayrısındır sen falan diyor ve yediriyor falan. Neyse çocuğu yakalıyorlar tabii gelip. Ee, orada buluyorlar çocuğu. Men in black mi geliyor? Hayır men in black değil ya. Askerler geliyorlar. Ondan sonra çocuğu alıyorlar vuruyorlar çocuğu ama tamam mı? sonra göz, kızın gözünün önünde kız işte öldü sen diyor falan filan sonra işte yüzünden 10 yıl geçiyor Hı, günümüze ee, mi geliyor? E, işte günümüze geliyor 10 yıl geç, herhalde günümüze geliyor değil mi? 10 yıl sonra diyor 10 yıl sonra işte böyle yolda koşan bizim kızı gösteriyor maşallah yani 10 yılda ne olmuş? Of. <gülüyor> 10 yılda ne olmuşsa <gülüyor> hormonlar hormonlar abi nasıl bir hormonsa? 16 yaşında olması gerekiyor normal kızın tamam mı? Ha. ama bildiğin 18 yaşında yani sen Neyse. 18 olmasını istiyorsun legal olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben legal olsun diye de yani <gülüyor> dizi legal olsun diye. <gülüyor> Neyse işte bu 16 yaşında çıtır genç kızımız olmuş koşuyor spor yapıyor falan ondan sonra. Ee bu uzaylılarla uzaydan gelenler neydi? A aht Ay, mi? Akranian mı? Öyle bir şey bir gezegenden gelmişler. Bunlar işte bu şeydeki gibi çevirmişler abi uzay gemisinin etrafını, ÇİT'le, hı hı. bu District 9'deki gibi. Hı hı. Bunlar orada yaşıyor uzaylılar. Yani bütün, altında. bütün dünya biliyor yani uzaylılar. Ha, biliyorlar yani. işte bu mı böyle uzay gemisini de işte of, parçalamışlar, uzay gemisinin çoğu yanına parçalamışlar falan filan. Uzay gemisinin hemen altına böyle gece konduda, gece konuda yapmışlar daha doğrusu bir mahalle yapmışlar. O mahallenin içerisinde sıkı altında. Bunlar yaşıyorlar tamam mı? Hı hı. E, i̇şte insanlardan uzak. Tabii ki klasik işte yuh isteme uzaylıları insanları var. Bir de işte uzaylılar iyidir insanları var. Bir de işte bu işin politik yönüne kurcalayan tipler var falan filan. İşte 10 yıl sonra ilk defa e, uzaylıların gençleri gençleri insanların okulunda e, high schoolunda işte e, bir araya gelerekten Böyle bir işte hadi hep of. beraber yaşamaya çalışalım programı başlatılıyor. Of of of tamam of of of. İşte bu böyle bir grup genç, e, yarı asi, işte böyle uzaylı. Hiç gerek yokmuş ya. Ha. Hakikaten <gülüyor> hiç gerek yokmuş ya. Okula geliyor falan. Sonra işte high school'a. Oh. Böyle silah altında okula geliyorlar. İşte orada böyle tekrardan bunlar böyle karşılaşıyorlar tabii. Sonra çocuk oh, bunu tuvalet. hatırlıyor. Tuvalet oluyor orası. Çocuk bunu hatırlıyor. Kız bunu hatırlamıyor falan. Neyse sonra hatırlıyor. Sonra işte hırz böyle. Ben de yani daha zaten 3 bölüm çıktı. 2 bölüm ne izledik biz? Hakikaten CW izledik İlk bölüm yani. Dedik. Yani haş, bu anlattığım tabii berbat da. <gülüyor> Dizi fena değil. <gülüyor> yani, Sen kızı beğendin anlaşılan. Yok kızı beğenmedim de. Yani hani... E Fena değil herkes, Sidewinders yani hakikaten ve böyle çok da kötü değil yani çok böyle, aa, ben anlattım kadar kötü değil yani. Yani. Hani. Bilmiyorum. Çocuk çocuk fena değil çünkü oynayan böyle iyi bir tip bulmuşlar, bir de yakışıklı bir tip bulmuşlar. Oradan tutarlar. Ee, bir de böyle yani ilk bölümün sonuydu galiba. İlk bölümün sonunda mı ne? İşte iyice boka saracak bir şey oluyor. Ondan sonra yani ilişkiler iyice sarpa saracak böyle bir olay oluyor işte. Hı hı. İşte spoiler vermem şimdi izlesinler. Hani ondan sonra bazı bir ilginç şeyler olabilir hakikaten diye. Merak ediyorsun. Yani bu şey gibi çok şey standart. Standart, yani standart çok başlıyor standart. da. Standart, bir başka farklı noktaya gidebilir ya. Yani. Biraz böyle mesela işte hani Tomorrow People kalitesinde zaten bize. Öyle Yok, zaten Tomorrow People'da bıraktım izlemeyi. Ya yeah, Tomorrow People'da fena değil şu an. Ne yapıyorlar? En son Annesi de Tomorrow People çıktı çocuğun. Çocuğun annesi? He. <gülüyor> nasıl yani? Ee, e, öyleymiş. Çok saçma. Değil. nasıl Niye saçmasın? He? Niye saçmasın? E kocasının şey olduğunu bilmiyor muymuş? Biliyor. E? e Saklıyormuş işte çocuklardan. E oğlunun da şey olduğunu bilmiyor mu o zaman? Oğlunun şey olduğunu biliyormuş galiba ama böyle yani çocuğa deli muamele yapıyormuş işte. <gülüyor> Ya işte böyle sığırt sığırtma Şey Yani dayıyormuş hapı dayıyormuş ilaçları evet, değil mi? Evet biraz öyle evet. Saçma değil mi oğlum ya? Yani? Ya işte. E, kardeşi? Kardeşinin daha bilmiyoruz ne olduğunu. İlk başta kardeşinden şüphelendi. Ee, ama kardeşin zevim mal bilmediği için hiçbir şey. Sonra bir baktı annesiymiş merhaba fark etti. Ya yani buradaki iş tabii şeye bağlıyor. Bu çocuk hem yani iki, iki tane Tomorrow People'un çocuğu olduğu için çok kuvvetli işte. Anladın mı? E o zaman babası annesinin hiç kardeşinden bahsetmemiş mi? Bu böyle kötü orospu çocuğu falan filan. Biliyor o Adamın, biliyorlar. C, c neydi? C ceda, ceda, ya. ceda yapma Ha. Onun kötü olduğunu biliyor kadın. Ama yine de oğlunu gönderiyor ama, yani. Onun ama şey bilmiyor tabii. Şey yapsın ee, falan. Yani. Onun çocuğu, baba, şey. babayı öldürttüğünü bilmiyor. Bilmiyor. Ama oğlum gitsin yanında şey stajyerlik yapsın hiç e, umurumda değil. Ya onun da değildi tabi. Dayım tabii, anti da... dayım anti şey, saykosis ilaçları. Neyse ama tabii şey öyle mi? ortaya çıkınca biraz daha işler rahatladı yani. Oğlum böyle annem olur lan? Ama ne yapsın işte kadın? En son işte kaçıyorlardı. Sonra dur kaçmayalım kalalım ben işte yardım ediyorum. Ben mikrofon falan ayakları yaptı. İşte adamın yaşadığını da bilmiyor babanın tabii. Oğlum tamam geçelim. Yok lan fena değil bence iyi gidiyor. Geçelim. Şimdi... Böyle bomba geri dönüşler söz konusu önümüzdeki haftalarda. Neymiş o? 24 dönüyor. Ha. <gülüyor> bomba gibi. Jackies back oğlum. Şu ne var Hah, Nerede? Yine 24 saat boyunca hiç tuvalete gitmeyecek bu adam. <gülüyor> gelecek ortak değil, değil mi? Aa fare gibi. Hiç 24 saat boyunca yemek yemeyecek, su içmeyecek, sıçmayacak. Perişemeyecek. Hez hez böyle konuşacak. Ya tabi işte ki fırsatınlendiğinde başka hiçbir dizi tutmayınca. Evet. <gülüyor> Daha doğrusu evet. her dizide 24'te oynadığı gibi oynamaya devam ettiği için <gülüyor> e, dedinmişler ki sen madem bu kadar çok <gülüyor> sevdin bu işi seni 24'e geri alalım. Fox'ta baktım başka şeyden para tutturamıyor. Yapmıştır bir anket çalışması. Herkes 24'süz demiştir. Yaşlanmış ki Yaşlanmış ama 24 24'tür. Bu, bu sefer olay ne? Amerika dışına mı taşıyor? Öyle bir şey yeah, mi? Eee abi şimdi Amerika dışına taşıma taşımasın diye 24 kaç sağlıyor? Ben 24'ü hatırlamıyorum ki. <gülüyor> ben de hatırlamıyorum. Oturum 24 mü seçeceğim şimdi sıfırdan? Ben 24'ün ilk sezonunu, ikinci sezonunu izledim. Sonrasında izlemedim galiba. Yani çünkü sonra boka sardı. Aynen. Ya 24 bölüm olacaktı ama heyecanlı sektik. Sonra dediler ki 24 bölüm daha var. Ne anladık bu işten Yani 48 sağlık derken 90 derken bu adam uyumuyor mu falan. <gülüyor> <gülüyor> Tabii aynı gün peş peşim oluyor <gülüyor> Bir de ben şey çok uyuz oluyordum. Böyle hani saati gösteriyor ya arada. Ha, dup dup dup, dup dup. Dup dup böyle. Orada böyle şey. Kaybolan dakikalar var tamam mı? ha değil mi? <gülüyor> gidiyor, ulan. Yani daha demin şey 11.47 idi. Şimdi nasıl 12 oldu? Reklam ama giriyor ya ondan. İşte o arada ne yapıyor? <gülüyor> o, o arada tuvalete <gülüyor> gidiyor işte. <gülüyor> Ne oluyor bu 13 dakika? İşte başı geldi mi? Canlı çekiyorlarmış. Bir canlı çek. O Altın edecek şekilde. 24 gelsin ya ne yapalım? Eee başa asıl... gelen çekelim. <gülüyor> asıl ne? Asıl Game of Thrones 4. sezon. Ha. De. Game of yani bu sezon bomba olacak gibi görünüyor. Bir şey sezon herkes ödeyecek. Olum <gülüyor> en musterly ya Ben spoiler vermiyorum ki orada yazıyor. Vallar Morgulis oğlum. Vallar Morgulis. Eee vallahi. bilmiyorum. <gülüyor> Vallahi Morguz. <gülüyor> yani Almansta abi yani Abi Game of Thrones beklemiyorum artık ben. Diziyi. Çünkü biliyorsun 10 bölüm çekiyorlar. Hı -hı. Çok seviyorum, ve hiç sevmiyorum. O yüzden böyle böyle kasılıp Nisan ayından itibaren 10 bölüm seyrediyorsun sonra bitiyor. Eee yani yapacak bir şey yok. Ona bakarsan benim gibi doktoru bekleyen ne yapsın? O, senin... o da Ağustos'ta ne kasımda mı ne çıkacak? O senin deniyor bütün sezonları bitirmesin deme. İşte Tekrar tekrar izliyoruz. Oha. Hasta. <gülüyor> <gülüyor> Sherlock bekleyenler ne yapsın? 2 sene de aa, üç bölüm çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Beklemeyeceksin. Yanlış. Yanlış yapıyorsun. Beklemek değil bu. Zaten işte 3. 4. sezon... E yok. 4. E 5. sezon mu? Bu 3'tü değil mi? En son çıkan. 3. sezondu. Ne için söylüyorsun? Sherlock. Evet. Şimdi dördüncü, beşinci sezon için de galiba iki sene, iki sene bekleyeceğiz gibi görünüyor. Bekleriz. Beklemesek ya. Beklemekle. Beklemesek. Bekle. Oğlum iki sene kim ölür, kim kalır ya. Belki Kumberbacht abimiz ölecek. Hiç Öyle eski. diyorsun da ona bakarsan Game of Thrones'un da sonunu göremeden gidebilirsin yani. Hakikaten ya. Yani George Martin yazsın artık, bitirsin şunu. Sen de gidebilirsin, o da gider. <gülüyor> o, o bitene şey. kadar zaten... <gülüyor> O da gidebilir yani. O da gidebilir. Ben de gidebilirim. Yani şey, Game of Thrones'da bekliyoruz 4. sezon. Nisan'da. Ee, yani bayağı böyle abuk kolaylar olacak. Yani o piramit saldırısını göreceğiz. O belli oldu. Evet. En azından bir 2 saniye göreceğiz. Evet. bir 2 saniyeni göreceğiz. <gülüyor> ee, i̇şte ejderhalar büyüdükçe büyüyor. Evet. Ondan sonra işte şey Dorn Dornish miydi? Evet. evet. Typer geliyor. Dorneşler yani güneydeki kısım evet. olaya dahil oluyor. Ee, i̇şte işte Westeros'un Arapları. <gülüyor> Tyrion ha. Tyrion Evet. Orada bir sürpriz var. Sonra işte bizim Sansa gelecek alsın. Başa neler gelecek onu göreceğiz. Evet. Emin ediyorum dizi yani kitap içeris kitapta seri içerisindeki en sonra şeyi acısını dindirilmesi gereken karakter sansayken, herhalde en sonuna kadar o kalacak gibi gözüküyor. Hakikaten. bütün o acıları çekecek hayır bütün acıları çekmesini bırak abi, abi bize en çok acı veren karakter evet, var evet yani. <gülüyor> karşılıklı yani, Hani bize acı veriyor o da acı çekiyor yazık yani ölse de kurtulsa <gülüyor> o yüzden bakalım Game of Thrones'un 3. sezonda ee, bir takım şoklar yaşamış arkadaşlar dördüncü sezonda daha büyük şokları e, yaşayacaklar. Evet. Hatta işte böyle. Özellikle hı. özellikle bizim e, hani şey post e, bizim Kickstarter'da yaptığımız e, üçüncü fragman haberinde kullandığım poster e, çok şeyler ifade ediyor aslında. Öyle miyiz? Ben bakmam posteri. Evet. E, ondan sonra. <gülüyor> Ha? ne nasıl yani spoiler mı verdin yani? spoiler vermedim abi adamlar yapmış posteri ben de koydum oraya <gülüyor> o posteri karşınızda öyle izleyin ee, üstüne çarpatın <gülüyor> o posterin bir anlamı var yani orada kitap okumuş olanlar biliyor ama <gülüyor> ondan sonra işte Jon Snow dönüyor yes Kassel Naka dönüyor. Dönüyor. dönüyor Şey de dön Şey de aslında bir bakıma dönüşü gibi oluyor Ondan sonra büyük ihtimalle Stanis Baratyn. Oradaki olay. Ya şimdi şey tahmin edemiyoruz biz. yani en azından ben, kitap okumuş biri olarak şimdi kitapta aslında tamamıyla zamansal bir lineer çizgi üzerinden gitmiyor ya karakter karakter evet. anlattığı için ve kitabı da bölüyor bu adam evet. sürekli. Evet. <gülüyor> Ve böldüğü zaman da genellikle böyle bir tarafı 10 karakter atıyor, diğer tarafı 10 karakter atıyor. Evet. Aynı zamanda dilimi içerisinde bu karakterlerin neler yaşadığını anlatıyor falan filan. Şimdi e, dizi birazcık daha linea gidiyor. Bir de tabii ki e, hani sözleşmeleri var aktörlerle, işte daha aksiyon bazlı olmak zorunda evet. işte e, falandı filandı. Hani o yüzden kitabın akışıyla aslında birebir paralel gitmeyen bir e, nasıl desem daha kompakt bir daha e, iç içe geçmiş bir hikaye akışı söz konusu dizide. Evet. O yüzden bu dizide tam olarak nereye kadar göreceğiz, nereye kadar görmeyeceğiz tahmin edemiyorum ben. Yani nasıl sığdıramayacaklar için bir sezona, o kadar işi. Yani çünkü Arion hikayesi devam ediyor normalde 5. kitapta falan. Ya işte göstermeye ediyor. devam ediyor. Yani e, aynı şeylikte gidecek. inerlikte gidecektir. O yineleye göre de bir takım değişiklikler yapacaklardır. Akışta diye düşünüyorum. Çünkü mesela şey neydi lan çocuğunun adı? Bran. Bran. Arya. Yani evet. bunların hikayesi 5. 6. kitapta falan devam aynı. ediyor. Yani bu 3 4'te falan çok evet, az var. 4'te yoklar densese. E ee, yani 4'te yoklar. 3'te de azlar mı öyle bir şey. 3'te yani. var. 3'te biraz var da 4'te neredeyse yok. 5'te ee, devam ediyor hikayesi. 5. kitap şeklinde. 4 zaten çok ayrı bir kitap yani. Çok alakası bir şey yani. yani derken çok böyle 3'te e, olanların paralelinde geçen Hı -hı. olan olana ayrı anlatıyor ve işte ve 1 ton yeni, yeni Knight, karakter Onion gösteriyor Knight çok olduğu ha. Ee, bilindik en azından. Bir ton yeni karakter de gösteriyor ha. ve böyle insanın beynini allak bullak ediyor yani. Daha bu kadar karakteri zor sindirmiştik. Bir de bunlar çıktı falan diye. Yani 3'le 4'ün 3 4 3'le 4'ün birleşiminin yarısını gösterecekler. <gülüyor> Herhalde. Herhalde. Burada intelligence'ı koymuşsun ama. Evet, intelligence bahsetmek istemiyorum. Bahsetmek istemiyorum ben de aslında. Yani, ama Boka diye. sardı. Ya zaten yani kötü olacağı ya. baştan belliydi. Hayır hani böyle ilk başta işte oyun gibi ya. Yani hani ne bileyim böyle güzel ne, olabilir ne, o, bakalım. Olan, o olan o adı şeyini adı, seviyorum. seviyorum. Şey e, Lost'ta Sawyer oynayan herifin oynadı Bir e, ajanım. E, evet. Bilim, bir şey işe evet, aslında. Ben <gülüyor> Benle <gülüyor> şeyin birleşimi. Ne olduğunu bile bilmiyorum ya. Ya hayır şey kötü. Bazı bölümler böyle hakikaten hani insanın zekasına hakaret eden diziler vardır ya. Evet bu da onlardan biri. Yani evet böyle orada <gülüyor> ya onu da yemiyorsun yani anladın mı? Böyle bazı şeyler oluyor. Hadi hani, hani o kadar şey iyi değil hakikaten. Hikayeleri de o kadar böyle, iyi kur kuramıyorlar. Her şey olup bitiyor. Ondan sonra yine bu ile herif yan yana baş başa kalıyorlar ya. Evet. Ve yine böyle şey Cheers'daki gibiler. Evet evet ah canım benim evet. falan filan hiç gerek yok biraz o, o yüzden sıkıntılı ee, yoksa ben şey konseptini falan çok beğenmiştim bir ee, kere gözünde işte açıyor görüyor yürüyor içinde falan heri birazcık oyun gibi ya veya işte ve tak bakıyor kenarda çıkıyor bilgiler çıkıyor yani böyle bir şey hoş da yani. iyi kullanılamıyor ya iyi kullanılmamasını geçtim. Mantık hatası da, var orada. İşte mantık hatalarını geç, yani geç <gülüyor> hadi mantık hatası ama bazen o kadar çok mantık hatası yani o kadar böyle gözüne batıyor ki insan böyle rahatsız oluyor yani. Oğlum bir kere ben şunu anlamıyorum. Ee, oğlum zaten Delta Force değil mi herif aslında bilmem ne özel gizli e, evet. e, askeri şey e, hani Black Ops şu falan filan değil mi? Evet. Yanına böyle şey e, şey kadar Çöp kadar. Çöp kadar. kız veriyorsun bodyguard. Evet. Ne anlamı var lan bunun? Zaten var ya. O kız böyle kuşun önünde önüne atlasa seni kurtaracağım diye. Kuşun koltuğunun altından geçer <gülüyor> vurur yine adamı. <gülüyor> Çöp kadar zaten. Ya işte o mı takıldın? Yani dizdeki başka bir ton gerizekalı şey demiştin. Hayır yani buldum en gerizekalı şey bu çünkü. Ha. Ya yani biraz böyle eski usul ama yeni jenerasyon işte ajan dizisi yapmaya çalıştılar. Hani bir ister. de benim anlamadığım şey bu ajanlar tamam mı? Ha. Özellikle kadın ajanlar. Özellikle şey şey e, secret service hani bodyguard evet. a, asıl görevi işte birilerini korumak olan tip, olan tipler. Oğlum niye topuklu giyiyor bunlar? <gülüyor> Çünkü yandaki büyük ya uzun yer. Oğlum koşamıyor ki. Kimi koruyacaksın lan topukluyla? Bir şey diyemeyeceğim. Çok mantıksız. Sen çok detaya girmişsin. Çok mantıksız. Yani adam gözünde, havada ortam kuruyor. içinde dolaşıyor. Herkesi ha. buluyor. Sen kadın çocukluğa koşamadın mı takıldın? Hayır. Dizinin tamam mı? Şey yani oluşturduğu genel kurgu şu. Tamam mı? Bir tane çok böyle üstün bir teknolojiyle üretilmiş bir tane mikroçip var. Beyin saplanabiliyor Ve senin de böyle bir mutasyonun bilmem neyin varsa o çipi kabul edip hani o şey e, hani yürüyen bir internet olabiliyorsun tamam mı evet. her yeri ekleyebiliyorsun her bilgiyi kafana alabiliyorsun bilmem evet. de. tamam mı bu dizinin premis'i zaten bunu kabul ederek giriyorsun tamam tamam mı ama bunu kabul ediyoruz her şeyi kabul edeceğiz hayır öyle bir şey değil abi tamam bunu kabul ediyorsun zaten bu olmasa dizi de olmayacak tamam ama böyle bir dünyada bile tamam mı o gerizekalı kızın topukluyla birisini korumasına imkan yok nasıl koşacaksın Zaten FBI ajanların böyle full takım giyip şey kötü adamın peşinden koşması var ya köseli alakabılarda. Ha. Hastayım zaten ona. Ya sen ama yani çok genel bir konuya hitap ediyorsun. Evet yani dizinin premisini bile aşan daha genel. <gülüyor> bir... Yok beni o rahatsız etmiyor ama beni adamların yazdıkları bölümlerdeki mantıksızlık yani Hayır. Tamam, oradaki mantıksızlıkları ben bekliyorum zaten. Yani tamam. Bizim saçma zaten. Çünkü hayatım boyunca izlediğim bütün ajan filmlerinde, dizilerinde hmm. zaten herkes öyle geziyor. İşte Ya bu zaten default mu yani? Bu zaten kabul etmek zorunda. Olmaması gerekiyor Ya yani. ne olmaması gerekiyor? Öyle lan. Hangi size? Ulan bak CSI Miami falan kaç bölüm gitti onlar? Herif yani göz güneş gözlüğü takıyor görmediği. Yani o göremeyeceği bir güneş gözlüğü takıyor böyle çıkarıyor böyle. Böyle boynunu da böyle tutuyor falan. Hiç o Miami'de o bir kere güneş gözlüğü olmadan Miami'de yaşayamaz. Gidiyorlar cama. Camda böyle yansıma bilmemleri kenara kenara itiyorlar falan. Yani böyle saçma saçma bir şey yapıyorlar yani. Oğlum. Bildiğin kan testi yapan tipler bunlar. <gülüyor> Adamın yapmadığı şey yok. Ee. Yani o yüzden bırak bu işleri. Topukluyla gezerse gezmez. Ben ona bakmadım bile. Olmaz. Neyse. Neyse. Intelligence'ı yani biraz konusunu toparlamaları lazım. Ya bence çöpe atacaklar onu. <gülüyor> yani atmasınlar be. Ya bence atacaklar. Ki ben olsam ben de atardım. Bates Motel döndü. Bates Motel'i sevmiyorum. Bates Motel'i ben seviyorum. Gerçi ben birinci sezonu daha bitirmedim ama. Sevmiyorum. Ee, sen beğenmiyorsun oradaki çocuğun oyunculuğunu falan da. Çocuğun oyunculuğunu beğenmek bir yana dizinin... Kendisinin <gülüyor> çok fazla e, ayakta yani çok fazla kendini e, kanıtlamak için böyle kastığını düşünüyorum yani. Hmm. Ya çok kasıntı bir dizi geliyor bana. Yani işte böyle annesi hani hani bu şeyini biliyoruz ya biz. Üst tarafta Psycho'yu biliyorsun yani <gülüyor> sapı. İşte annesi yanında yaşayan sorunu çocuk işte binden falan. Yani ona çok fazla oynadığı için onu o hedeften kurtulamadığı için yani o hedefi çok sağ, sabit kalmaya çalıştığı için hikayeyi oraya doğru şekillendireceğiz diye böyle zorlama bir sürü şey yapıyorlar. Ya işte böyle saldırıyor, biri tecavüz ediyor bilmem ne oluyor. Çocuk gerizekalılığını hani kabul edemeyiz. İnsanın sinirli bozan bir sürü salak şey oluyor. Tamam mı? Ya ben diyor diyorum tamam zaten ben bu dizinin sonunu biliyorum o zaman. Niye sevdiyorum? Diyip sev bıraktım yani. Hani tamam çocuk işte sapık. Ya, bu yüzdenmiş. Ya bu mu Yani Hani bana bir şey katmıyor. Benim bildiğim konuya ekstra bir şey Yani tam olarak şey değil katmıyor. yani ona bakarsan ya yani. Sevdiği bir tane kız var. Hoşlanıyor sonra gidiyor diğer kız ona veriyor diye ona içiyor. Yani böyle bu dengesizlikler çok kalıp anladın mı? Kalıp kalıp böyle koyuyorlar öne. Ve şey yapamıyorum ben bunu. Yani o zaman tamam evet yani hep böyle zaten sapıklar değil. <gülüyor> yani annesinden şey çeken baskın anne. İşte karaktersiz çocuk. Alsa da sapık. Tamam peki. Yok ama bence şey sonuçta yani izlediğimiz bildiğimiz çoğu şey yani hani neticede nereye gideceğini bilerek izliyoruz tamam mı? Hayır ama ya. Superman mesela. Ama şimdi öyle değil mi? Hanibal da biliyorsun tamam. Hanibal işte eriwiymüş. Ama erişler öyle bir güzel anlatıyorlar ki onu. Yani öyle bir farklı işliyor ki sana. Ama mesela. Hanibal'da bir karakter gelişimi çok pek söz konusu değil, tamam mı? Çünkü yani orada da aslında. Hannibal karakterini ilk tanıdığımızda zaten yiyor Elif öldürüp bir yiyor. Tam onu aldım da burada sadece Hannibal'da Hannibal karakterinin üzerinde değil ki dizi. Oradaki şey dedektif Aynen. üstüne o dizi aslında. Yani her zaman zaten Hannibal filmi adamın yardım edilen o dedektifler şeyler üzerine olmadı mı? Genel öyle oldu. Hannibal üstüne çok Ama fazla işte, olmadı aslında. Ama işte Bates Motel'de e, tamam, tamam Anne, biliyorsun. Anne çocuk ilişkisi bana çok sığ geliyor anladım Yani çünkü sırf e, bakın bu yüzden oldu de demek için çekilmiş. ...yapınmış şey kararlar var yani... ...işlenişler var, hikaye öyle işliyor. Ha tamam, illaki var. Ama bence şey... ...hani bir gelişim hikayesi Altern olarak ve... ...aslında şey... E, ...hani şey olarak da... E, ...annenin... ...anne karakterinin giderek böyle... ...şey, e, dağılıyor... ...olmasını görmek... E, ...çok ilginçti. Ayretten hani şey... ...eminiyim, e, prodüksiyon... E, ...tasarımı, sahneler, bilmem neler... ...hani çok güzel işlenmişti. Ben abi o olayı işin içine girdikten sonra biraz soruldu. Ha soğudum. bir de o var yani. Bir de abi olayı var. Yani mesela o da artık hani <gülüyor> abi gelirsin. Sen zaten ne biçim annesisin? Yani şey yapam hani kadın ne işte dağılmış dağılması diyorsun ya. Tamam işte kadının dağılması için Hani bütün standart öeleri böyle kadına yerleştiriyorlar sürekli. İşte televizyon oluyor, manyak bir şey dengesiz işte onun şey, otoritesine karşı gelen abi var. İşte ezik çocuk var, bir boktan <gülüyor> beceremeyen. Aslında kadın işsiz, misiz falan derken böyle ağlasın işte dağılıp evet yani sonuca varıyorsun tamam sapık. Eee tabii onun dışında bir de hani bütün kasabada bir pislik var. Ha o da zorlama bence. O biraz zorlama. Çünkü o da, evet. o da her zamanki gibi hani onun birazcık daha büyük bir şey olsun. <gülüyor> büyük bir amaca hizmet edilsin. Aslında bakın va bu varmış dersin. Hani bütün bu e, güzel ve küçük başlayıp sonradan bir anda boka saran diziler vardır ya. Hay zaten bu Örnek Prison Break gibi. Eee şey, e, bu motifte zaten Amerika'da düzgün kasaba yok lan. Yani her şey böyle dışarıdan yani, bakıldığı her zaman çok güzel. <gülüyor> tamam, küçük küçük mutlu kasaba. Ama ya bir şey bütün kasaba birlikte ya ot yetiştiriyor. Tamam, <gülüyor> ya bir bok var, bilmem ne var, bir şey köre şey e, ticareti <gülüyor> dönüyor falan. Bir şeyler var yani. İste andırdı kasaba kasabada öyle, evet. buradaki kasabada öyle. Amerika'daki bütün küçük kasabalarda bir pisik var. Bir bokluk olunan. <gülüyor> <gülüyor> Demek <ki> o izlemiş. <gülüyor> ben o yüzden yani böyle şey vakit harcayacak bir diz olarak görmedim. Yani bilmiyorum. Ben birinci sezonunu tamamlayıp ikiye geçeceğim. Yoksa ben de çok heyecanlanmıştım. Ama sıktı yani. Ee, neyse, o zaman bir diğer diziye geçelim. Believe geliyor. Bileyim ne bakmadım hiç. Yani Believe daha çıkmadı galiba bugün 11'e mi ayın? E, on, bugün 10'u galiba. Bugün onu mu? 11'i galiba ilk premier tarihi. Evet 10'u bugün. Yarın Titanfall <gülüyor> <gülüyor> çıkacak. Ee, şey e, Gravity'nin yönetmeni Alphonse, e, Alfonso değil mi? E, Alfonso Kron. Alfonso Kron 'nun e, yönettiği aslında bir e, mini series galiba o da. Konu şu böyle şey özel güçlerle doğan bir tane kız var. Tamam mı? Ve e, böyle gizli kötü bir güç e, o kızın peşinde. Ve o kız da hani dünyayı kurtaracak bir kız olacağı, olacağı için e, buna özel bir e, şey e, bodyguard tahsis ediyorlar. ve ee? O kötü güce karşı yine direnen bir iyi güç var gizli. O da hapishaneden bir herifi kaçırıp sen artık bu kızı koruyacaksın diyor. Hani o kızın ne olduğu işte ve o kızla o e, koruması arasındaki ilişki vesaireyi anlatan böyle bir e, dizi şey olacak. Ki kaçın, Taç'ın Taç'ın aksiyonlusu. Kaçın bu aksiyonlusu ve pedofil oymanı. Taç pedofil. O merif, oğluydu ama yani ufacık çocuk böyle sürekli dokunuyor birbirlerine. Tuhaf bir o yani. Onda sürekli soluyor çocuğa. <gülüyor> ben yapıyordu. Ne bileyim. Ben çok beğenmedim. Anlattığımdan bir şey anlamadım. Yani e, şey izle. <gülüyor> Sen söyle. Fragmanı izle. E, etkileyici bir fragmanı var. E, ben, Benim ilgimi çekti. Yani ben izleyeceğim e, premierini e, yarın. İzle bakalım. Güzel de olacak gibi. Ondan sonra. Bunda benim bilmediğim diziler var. Mind Games var. Mind, Mind Games... Games... MIND GAMES aslında izlemesen de olacak Christian dizi. Evet. Kristen Slater'ın oynadığı e, bir dizi. İşte onun bir e, kardeşi var. Böyle şey e, otistik mi? Ya da e, bipolar mı? Öyle bir şey. Hani çok zeki ama hani... Ha, anladım. E, this, this, ne? Şey, anladım. Anladım anladım. E, bir yandan da kaçık yani. Ha, her şey çözüyor işte böyle. E, otistik değil galiba bipolar olabilir. İşte e, <gülüyor> bu adamlar bir tane böyle şey e, ajansı kuruyorlar. E, biz sizin e, psikolojik olarak analizinizi yaparak sizin hayatınızda işte daha olumlu, işte düzgün kararlar alabilmenizi sağlayan bir e, şey, e, bir ajansız falan filan. Yani bu adam e, kardeşi de, o bipolar olan kardeşi de zaten psikolog falan filan. Böyle bir e, ajansları var. İnsanlara yani biraz yani... şey, neydi? Lied to me. Biraz... Heh. Biraz mentalist. Şey, biraz mentalist, biraz light to me, birazcık da Rain Man. Böyle bir şey. <gülüyor> Rain Man fena oldu. <gülüyor> ee, böyle bir şey. Yani orada tabii işte böyle ka abi kardeş ilişkisi falan filan. Ondan sonra birbirlerini çok seviyorlar ama abisi mi artık Christian Slater üçkağıtçının önde gideni bilmem ne bilmem ne. Çok şey yapamadım. Ben Islanır. de çok çok beğenemedim ne yalan söyleyeyim bu yüz ne yüzü ben de e, bilmiyorum ama e, şeye bakacak olursak koma e, ilgimi çekti geçenlerde en, 101 bir cw dizisi anladığım kadarıyla ha bunu duymuştum şey e, bunlar geri dönüyorlar dünyaya o değil mi yok şey bir tane uzay istasyonları aşağı iniyorlar işte. Dünyaya tekrar geri dönüyorlar. Yüz kişi gönderiyorlar. <gülüyor> Dünya yok olduktan sonra uzay gitmişler bizim insanlık. Sonra dünyayı tekrar toparladım görmek için yüz kişiyi aşağı gönderiyorlar. Ha, evet, Onlar evet. da orada işte şey... Hayatta kalmaya mı çalışıyorsunuz? Yani bir civilization şey kuruyorlar. Kurmaya gidiyorlar falan. wall -E yani. Ama yüz <gülüyor> jubana ait prisoners diyor. Yani evet. örte egzarladırlarmış. Neyse öyle bir şey işte. Bunu duymuştum evet. Yani wall -E... Wally'nin -E işte ergen ergen versiyonu. Wally. -E. Yani düşün. Dünya yaşanabilir miyi test etmek için 100 tane şey post-apokaliptik drama. 100, 100 tane ergen gönderiyorlar dünyaya. Tamam mı? Yetişkin de göndermiyorlar. Ergenler ki 15 evet, 15-19 yaş arası. Tamam mı? Büyük ihtimalle böyle şey hayatta kalma tecrübesi olmayan. Tamam mı? Akıllarını da sıkışmaktan başka bir şey olmuyor. Tanıdığımız kimse yok. Şu kari bir yerden tanıyoruz. Böyle bir şey. Yani bunlar orada bir topluluk oluşturacaklar da hayatta kalacaklar da. Evet, bir, de <gülüyor> bir de post -ap apokaliptik yani. yani. işte post apokaliptik. Çünkü bak, 97 years after civilization destroyed. 97 yıl yüzde değil. <gülüyor> Evet, dünyadaki tam, tam tutturmak istemiyorum şey doksan yıldan sonra yok olduktan sonra göndermişler gerektir. yani bu başlayacak bakarız yakında. ya evet. bu ama Starkros'tan iyidir söyleyeyim sana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de ne bu Rayk Rayk ne ya Rayk diyeceğim aklıma Kekir. Rayk de aslında neydi bu herif adı ya ben seviyorum bu. Avukatlık dizisi. Evet. ama ama tam olarak bir avukatlık dizisi değil ee, tabi bir sürü klişesi var illaki Eee Herifin adı neydi ya? Baksan şurada. Adı ne? Greg Kinnear. Ha. Greg abimiz, Greg Kinnear abimiz, şeylerden falan biliyoruz. As Good as It gets de oynadı işte G adam olarak. Ondan sonra başka nerede oynadı lan? Böyle bir sürü filmi var. Oynadı başka nerede? Evet. Görünce tanıdığınız tiplerden. Evet, görünce tanıdığınız tiplerden. Avukat kendisi loser ee, aynı zamanda işte şey e, içki, problemle oluyorsa, Ay, içki problemleri var kumar problemleri var ama çok böyle evet çok sevimli insan bir insan <gülüyor> e, Neyse işte arkadaşların evinde kalıyor çünkü evi artık yok işte boşanmış ama karısıyla hala buluşuyor karısı aynı zamanda onun terapisti eski karısı. Ee, parası olmamasına rağmen düzenli olarak haftanın bir günü Orospu'ya gidiyor. Ee, böyle bir adam, sempatik, böyle ağzı laf yapıyor. Ve işte e, hep sürekli başı belada ama bir şekilde kurtulan bir avukat. Ee, fena değil ee, dizi. Bence eğlencelik olarak izlenebilecek bir şey. Performanslar iyi. Ama öyle çok böyle amşam şey beklemiyorsun. Bekleyemezsin. Belki de bir saat değil de 22, 22 dakika formatta çekmiş olsalardı sitcom formatında ha, daha abi. iyi olurdu. Bir saat mi bir de? 45 dakika. 22 dakikalık formatta daha iyi olurdu gibi geliyor ama yani yapacak bir şey yok böyle çekmişler. İzlenesi bir dizi ama böyle çok böyle büyük bir şey beklememek gerekiyor. Evet. Ee, Sirens var Sirens da bir e, ambulans dizisi, komedi dizisi yani e, çıtır çerezlik olarak izlenebilir e, ama yine bir şey yok olay ambulans yok ambulans ne kadar komik olabilir ki izlersin yani fena değil aslında peki ölen insanlara espri mi yapıyorlar hayır o, ağır bir şey daha olmadı işte şey, götüne cam şişe sokan elemanlar falan var ee, şey var Saint George var bu e, Meksikalı George bilmem ne komedyen var stand up Fart show vardı eskiden o herifin sitcomu kötü bir sitcom kötü bir sitcom hani oyuncular arasında şey falan var hani maşete var ve şey de var sen söyle o <gülüyor> Dexter'da Angel oynayan herif var ya Ha, Batista <gülüyor> aynen Batista O var ama yani çekilir gibi değil dizi, sitcom Çekmişler ama Evet hani belki 3-4 sezon şey bölüm sonra kendini toparlar da gerek yok ya Yani bence hiç izlemeye bile gerek yok Saint George'u Suits döndü Evet Suits döndü Eee geçen sezon arasındaki son bölüm kıyaslan hani iyi bir dönüş değildi bence. Yani o kadar güçlü bir bölüm değildi. Hani son kaldığı yerde böyle baya bir e, cliffhanger gibi bırakmışlardı. Sürüsü izlemiyorum ki. Bilmiyorum. Aa. Yani bence güzel bir dizi. Ee, beklediğim kadar güçlü bir geri dönüş değildi. Ama zaten ne olacak? Ne bitecek? Bundan sonra belli olacak. Galiba biz e, o dışında her şeyi konuştuk. Error dışında Helix konuşmadık. Ha Helix konuşmadık. Helix'i ben galiba 4'ten sonra izlemedim o yüzden 5 6 7 8 9 10. Oha! Onları biriktirdim, izleyeceğim. Ama iyiydi yani izlediğim kadarıyla. Ya Helix'in eee şeyini seviyorum ben. Ya atmosfer iyi yaratılmış. Evet. E, hikayeyi tam olarak çözemedim yani. Ya hikayeyi e, çok Hikayedeki çözemediğin kısımlar çok klasik çözemediğin kısımlar. Evet yani işte bu, bu böyle mu? kompleks o olsun mu? Mu? işte büyük olsun i̇şte, kompleks olsun. Anasını her defasında işte sorarlar oysa illa söylemez. Cevapları direkt verilmez. Anasını yani işte bu lost'tan sonra var ya bu yani. iflerin eli kötü alıştı tamam mı? Böyle hani atalım tamam mı? Böyle havaya bir şeyler. Yok bunu da çok fazla atmıyorlar da. Hayır, hayır. böyle sıkalım havaya bir şeyler tamam olsun. Milletin kafası karışsın. Yani biz altını dolduramasak da ama devam bunda, etsin. bunda öyle bir şey yapmıyorlar aslında. Yani onda böyle Lost'taki gibi böyle sürekli her bölüm yeni bir şey tamam, koyup. Tamam o kadar kompleks sonra şey Sonra onu açıklamadan bırakıp gitmiyorlar yani. Bunda şey kullanıyorlar sadece. Adamla yüzleşiyorsun. Söyle bana gerçeği söyle diyorsun. O sırada herif mesela tam böyle söylesem diye düşünürken, düşünme payını kullanırken bir olay oluyor. Unutuluyor gidiyor. Ya onu kullanıyorlar yani. <gülüyor> hep böyle bir şekilde unutturuyor kendini. Hayır hayır ama... Veya böyle, böyle bir şey söylüyor. Böyle atıyor bir lokma. Mesela hepsini söylemiyor ama. Ondan sonra o lokmanın peşinde koşuyorlar. Sonra geri geliyorlar. Sen bize hepsini söylememişsin diyorlar mesela. Sonra bir lokma daha atıyor. Onun peşine koşuyorlar. Sonra geri geliyor. Ulan niye söylemiyorsun her şeyi? Hani hep böyle <gülüyor> geçiyor. Göversin lan o. Hani dövmüyorlardı işte. Dövülmüyorsun da. Hani ee, bir de... Hayır. Adam çünkü kendini şey atıyor. Sokuyor ya hep böyle. İşte ben malzim. Yok. Yok. Hani bazen böyle ufak Abi, tefek şeyler yapıyorlar ya mesela. E, alakasız e, aslında hikayeyle alakasız gibi görünen ama olaya gizem katan şeyler. He. Adamın gözü niye öyle? Niye lens takıyor? He, ondan işte sen son 5 <gülüyor> bölüm setin için bilmiyorsun. Bilmiyorum. Son 5 bölüm sen ince bilir. Öğreniyor şey. Evet. Okey. Herifin odasında niye şey var? Merdiven var. İşte onlar <gülüyor> 5 <gülüyor> tamam mı? o gizem 5 bölümde gidiyor Ç kız niye hatırlamıyor e, daha önce burada bulunup bulunmadığını Heh işte o da bir <gülüyor> bütün <bir. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sorunun cevabını son 5 bölümü sen öğreneceksin. öğreneceksin iyi bari toparlıyor yani ya evet evet o dediğim gibi böyle bir şeyler attılar ama onları şimdi toparlıyorlar yani ve böyle çok et, uzattıkları deli gibi uzatmıyorlar uzatmayacaklar ama hala şey var tabi Hala tam böyle oluyor bir şeyler, ah diyorsun zaten tamam belliydi. Sonra işte başka bir şey bir laf ediyor, başka bir şey çıkıyor. Böyle tam cevapları tam kesin verilmiyor yani dizide hiçbir zaman. Hep zaten evet. tahmin ediyorsun ya da böyle tahmin ettiğin bir soru sor çıkıyor falan öyle gidiyor. E neyse ben ondan çok şikayetli değilim aslında. E çünkü ilerleyişi sonra şeyi iyi dizinin diye düşünüyorum. İşte o senin bilmediğin şeyleri çoğunu işte açıkladılar zaten. Ondan sonra. işte ama ondan sonra ne oldu? Kıra olmuyor demek ki. Ben ona, onu anlıyorum. Tamam. Kadın hasta olmuyor derken? O hani. iyileşti aa, işte. İyileşti mi? Sen onu mı görmedin? Ben dörtte bıraktım işte. Dörtte ne oldu hatırlamıyorum ki. İşte duvarda A bu benim el yazım falan dedi ya. Haa. Kızla beraber takılıyorlar. Hangi kızla? İşte bu el yazım dediğinde yanında kız yok mu? Ha var. Ha. İşte o, o el yazım diyen kadın. O hastalanmıyor hiç değil mi? Yok. Yani ne diyeceğim bilemem sana. <gülüyor> yok. Benim spoiler'la alıp veremediğim yok. Yani o, oradan sonra çok abukusuk bir sürü şey oldu. O yüzden onları izlemenin lazım. İyi bari. Yani lazım. o kız kim? Ne oluyor? Neredeler? Niçinler? Evet. Niye abi kardeş sikiyor? Birbirlerini düşürüyor? İşte abukusuk bir sürü şey oldu yani. Ne de hani ...şey olarak güzel gidiyor. Bir de ben böyle... ...aslında şeyi severim. Biraz şey... ...The Thing denen hmm. şeyi sevdiğim... ...filmi sevdiğim için herhalde oluyor. Abi işte Antarktika veya işte kutu, kutupta yani böyle... ...işte gizli de neyler... ...bimler <gülüyor> ıvır zıvırlar falan. Onlar hoşuma gidiyor. Burası bu biraz tabii böyle biraz Resident Evil'a doğru gidiyor ama... E, evet Umbrella Corp çıkacak. Umbrella Corp değil de Ilara Corp var burada. <gülüyor> Ondan sonra işte... ...orada biraz şeyler ama... Fena değil ya. Yani tabii kaç bölüm bu dizi bilmiyorum da. Ee, 16 bilmiyorum. bölüm mü, 20 bölüm Bilmiyorum ama bence keyifli geliyor. Biz her hafta merak ederek izliyoruz yani. Yani bir tek benim sevmediğim şey dizilerde şeyi sevmiyorum çok fazla. Böyle işte flashback ondan sonra ne bileyim halüsinasyon var diye şeyler falan böyle yapıyorlar. hep böyle zaman kaybınmış gibi geliyor aslında <gülüyor> Yani flashbackleri iyi kullanırlarsa bence iyi oluyor. Hani mesela Erodesinde bence güzel kullanıyorlar Flashback'leri. Ha orada tamam güzel kullanıyorlar da bazı dilerde böyle hani kendiyle yüzleşip böyle kendini bulmaya dönemi yaşadığın şeyler oluyor ya. İşte ya böyle halüsinasyon bir şey görüyorsun. Ya böyle yok ondan sonra bir, bir Flashback yaşıyorsun. Onlar böyle bana böyle sıkıntı veriyor. Çünkü yani hikayeyi ileri getireceğine olduğu yerde kalıyor anladın mı? Bölüm kaybediyorsun yani. Anladım. Hani onu farklı şekilde verse hem hikaye ilerlesem karakteri geçtirse yok illa böyle bir Durduruyor yani. stopa basıyor. Aha, aha görüyorsun. Sonra şey, devam ediyorsun. Ama Helix'i seviyorum ben ya. Ee, en azından böyle bir dizi olmadığı için şu anda. Evet, benim Kurgu dizisi yok düzgün. Ya Hem Bilim Kurgu hem böyle işte tuhaf bir dizi yok yani. Tabi adamlar, baş karakterin niye öyle konuştuğunu... O adam normalde mi öyle konuşuyor Arkadaş niye öyle konuşuyorsun, düzgün konuş. Evet, çok o <gülüyor> yüzden. Batman. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> o diğer Japon da öyle konuşuyor. Aman aydın. Ben şeye çok üzülüyorum oradaki e, şey güvenlik görevlisi. He. Güvenlik görevlisi de olayı değişti. neyse. Evet, Helix'i bence sevdin. <gülüyor> evet. Helix seyredin. Burada son ne oldu? Arrow mu kaldık? Evet. Bence Arrow'u e, başka bir zaman konuşalım. Allah Allah. E, saat oldu. Yani şey e, kayıt oldu 1 saat 20 dakika. Özen onu başka bir bölümde konuşmaya devam edeceğimiz. Peki bir dakika şeyle ilgili konuşmak istiyorum o zaman. Neyle ilgili? Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.'ı da bence başka bir bölümde konuşalım. Bence bitirelim burada. İyi hadi, tamam. Ondan sonraki bölümde devamını getiririz. Kapanış yapmadık Leyla. Heh. Ee, bitiriyoruz o zaman. <gülüyor> bitirelim o zaman. Bitirelim o zaman. <gülüyor> evet böyle işte bu diziler böyle. O zaman Erol'da Arrow Marvel Marvelous Marvels Agents, Agents of SHIELD'ı da bir sonraki bölümde bir sonraki bölümde belki ilk, ilk bakışında konuşuruz he, detaylı listes. olarak. Evet. Şeyden de biraz bahsediyorsunuz o zaman. Black, Black'si e yazıyorum ya. Yani. Blacklist'te. Blacklist'ten de bahsedebiliriz. Ya aslında ben onu niye ikisine ayrım şey yapmak istedim? Çünkü çizgi roman dizisi var ya öyle. Tamam. öyle. Anladım. Öyle ayıralım dedim. İyi. O zaman ha? arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Extra. İyi bakalım. Ekstra